Evet değerli arkadaşlarım dördüncü haftanın üçüncü alıştırmasına başlıyoruz diyor ki aşağıdaki ibarelerde tahsir uslubunun çeşidini belirterek altı çizili kelimelerin irabını yapınız şimdi bizden tahsirin çeşidi isteniyor Ç tahsirin çeşidi derken baştan şunu vurgulayayım ki daha da iyi anlaşılsın tahsirin türüleri vardır. Yani vavla olan, vapsız olan, iya ile olan, iyasız olan, kelimenin tekrarı ile olan, kelimenin tekrarsızı ile olan tasir oluyor. Bir de burada altı çizilen kelimenin cümledeki irabı nedir? Yani hangi amilin etkisinde kalmıştır? merfu mudur, mecurumu mudur, mensup mudur? Örneklerle bu konuyu somutlaştırırsak, iya ke vel mura'e şimdi iyyâke vel mura'de örneğinde bir tahsir vardır ama buradaki tahsir tür olarak yani nevi olarak iyya ile gelmiştir altı çizilen kelime ise ise vel mura'dır mura nedir? burada mahsur minhudur yani kendisinden sakındırılması gereken şey, nesne, olay kavramdır Mana nedir? İyya ke seni sakındırıyorum. Neden? Vel muraae gösterişten. Allah muhafaza. Burada altı çizilen mura'a irabı mensuptur. Neden mensuptur? Çünkü vav atıf harfiyle gelmiştir. Atıfı nasak deniliyor buna. Bu nasak harfiyle yani vavla atıf olunduğu için neyin üzerine atıf olmuştur? Çünkü atıf olunduğu zaman bir kelime bir kelimenin üzerine bağlantı kurması lazımdır. Mura'nın üzerine atıf olmuştur. Mura bu kelimede kef zamirinin üzerine. kedeki olan kef zamirinin üzerine atıf olmuştur. İyâdaki kef zamirin takdiren mensuptur. Mura'daki de irap mensup oluyor. Bir altı örneğe geçiyoruz. İyâke ente izzar ricale Mana şudur uyarıyorum sakındırıyorum erkeklere vaaz etmeyin Örnek çok garip bir şey de mana yönünden almıyoruz ama irap yönüne geçiyoruz İya ki bu buradaki tahsil iyi ile kullanılmıştır iyi kullanılmıştır ama ilginç bir şey vardır iğaden sonra en master bu harfini almış çünkü e, iyyadan sonra gelecek şey müfret olması lazımdır ya da müfret hükmünde olması lazımdır. En ise mastar edatı olduğu için kendinden sonra gelen cümleyi ki buradaki örnek cümlede ta'izzar ricaludur. Burada en üzerine geldiği için ne yapmıştır? O cümleyi kendine müfret hükmüne sokmuştur. Yani kısacası en ta'izzar ricaludur burada nedir ki? takdirinde mensupdur. Bir altı örneğe geçiyoruz. Al harika şudur. yangından sakının. Buradaki tahsir türü yani nevi iyassız gelmiş, vavsız gelmiş, bir de kelime tekrarsız gelmiştir. Çünkü kelimenin tekrarları da tahsirden bahseder. Burada al harika altı çizilen kelime mensuptur takdirinde nedir ki mensuptur hem lafza mensuptur hem de manen yönde mensuptur çünkü meful hükmündedir Mefullar çünkü mensup olurlar asıl ifade şudur u haziruke minel hariqedir ama u haziruke hasf ediyoruz e, mini de hasf ediyoruz el hariqe bu cümlenin bütün manasını kendini taşıyor tahsil olduğunu ifade ediyorum bir alternatif örneğe geçiyoruz? İyâke ve vajeli se soy. Önce manayı veriyoruz. İyak'e seni sakındırıyorum. Aman aman olmasın. Ne vajeli se Kötü arkadaşla beraber olmak. Şimdi vav burada maa manası ifade ediyor. Harflerin kendine özgü manaları vardır. Vavın da buradaki pozisyonu ne kadar atif harfi olmasına rağmen mea manasını taşıyor. Yani kötü arkadaşla beraber olmanı sakındırıyorum. Sakıncalı görüyorum. Şimdi buradaki örnekteki veceli ise nedir? Altı çizildiğinden dolayı irap yönünde nedir ki? Mensuptur. Mudaftır. Esu'i es ise e, mudafın elektir. Mudaf ve mudaf ile tek bir hüküm taşır o da müfet hükmünü taşır yani kısacası e, tahsirin burada hükmü e, türü nevi iya ile gelmiştir vav harfi ile gelmiştir çünkü iya kede iya vardır ve celisede de vav harfi vardır bir alt örneğe geçiyoruz orada diyor ki iya ke ve ta'arru da bin önce manayı verelim daha da iyi anlaşılsın seni veyahut da sizi sakındırıyorum uyarıyorum İnsanların kusurlarıyla ayıplarını deşifre etmekten tarut yani araştırıp ortaya çıkartmak insanların ayıplarını deşifre etmek demektir. Burada da tasir turu iy ile gelmiştir. Vav kullanılmıştır. Altı çizilen iyak burada zamir kef zamiri olmasına rağmen takdirinde bu zaten mensuptur ki u hazir o durumundadır meful durumundadır kısacası ia ile kullanılmıştır ve vav harfi ile kullanılmıştır arkadaşlar böylece 3. alıştırmamız da bitmiş oldu